İzel Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzhal Günaydın abi. Günaydın İzhal Günaydın Şaham Merhaba Arabalar. Araba Geç, geçen hafta iklim üzerine karikatürler ağırlıklıydı. Haftanın karikatürleri. Evet. Zaten program iklim üzerine ağırlıklı değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Maalesef bütün dünyanın da ana problemi buna evet. dönüşmüş vaziyette. Aha, öyle. Ben öncelikle özür diliyorum bir Nevazil durumu. E, sesim kötü gelebilir, teknik arıza değilse de yarıza sadece. Geçmiş olsun. <gülüyor> Geçmiş teşekkürler. E, bu hafta aslında ben e, geçen hafta e, karikatür dünyasında tanık olduğumuz bir sanal linç olayına değinmek istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Hı -hı. E, biliyorsunuz o e, Amerika'daki açık e, tenis turnuvasına 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka kazandı. Ve Osaka aslında Japonya'ya ilk raşlam turnuvasını kazandıran tenisçi oldu ama final maçı sonrası da konuşulan kişi kesinlikle Osaka değildi. Ee, daha çok ve hep e, finaldeki o efsane rakibi e, rakibi Serena Williams konuşuldu. O kadar ki e, Naomi Osaka'nın bu büyük başarısı neredeyse gölgede kaldı. E, bunun nedenini de hatırlayacaksınız Serena Williams e, baş esnasında. Çok sayıda hem de e, sport benlik dışı hareketlerde bulundu. Bilmiyorum izlediniz mi maçı? Mer e, konuşabilme değil. fırsatı bulduk ama geçtiğimiz Cumhur e, cuma günü. Yani beraber. Çok sayıda e, nefret uyandırıcı hareketlerde bulundu diyebilirim. O e, Osaka'da e, sonunda final konuşmasında e, herkesin Selena'yı desteklediğini biliyorum. biliyordum. E, kazandığım için özür dilerim gibisinden böyle <gülüyor> biraz e, iğneleyici ve Alçak gönüllü diyelim Bir konuşma yaptı Karikatürist Mark Knight ise Bu The Washington Post'un karikatüristi Bir karikatür çizdi Serena'yı ön planda O hışımla parçaladığı raketin üzerinde Tepinirken çizdi Bunu çok kişi gördü çünkü basında yer aldı evet. Ancak gelecek tepkiyi de Herhalde tahmin edemedi Çünkü o gün Hakikaten Mark Knight'ın telefonları Susmak bilmedi Sosyal medyada tam anlamıyla Dinçi uğradı, karikatür ırkçı ve e, iğrenç olarak tanımlandı. Hatta bu karikatürü kınayan arasında Amerikan insan Hakları Savunucusu Papaz e, Jesse Jackson ve İngiliz yazar e, J.K. de vardı, bir sürü de aktivist, spor yayıncısı falan kınadılar. Oysa bana kalırsa tamamen kişisel, işte de ırkçı kodlara başvurmadılar. Yani sadece ünlü bir kişinin e, karikatürü nasıl çizilir? İşte bazı önemli özellikleri abartılır ve plana çıkartılır. O da bunu yaptı. Ya benim de başıma gelmiştir böyle şeyler. Ee, Selena'nın o kalın dudaklarını, kıvırcık saçlarını ve e, daha böyle adeleli olan e, vücudunu on karikatür diliyle e, öne çıkarttı. E, fakat işte pek hoş karşılanmadı. Ona dayanışma adına ben e, şeyler. Highland'dan ee, Stephen Perry'in karikatürünü birlikte yorumlamak isterim sizin de hı hı. Ee, Stephen Perry'in de Serena Williams'ı çizmiş Karikatürün başlığını da Serena Williams'ı güvenli bir şekilde nasıl çizersiniz diye atmış ee, Bu sözde tırnak içinde e, Serena figüründen e, bir takım açıklama amaçlı otlar çıkıyor mesela birincisi işte e, güvende kalmak için ter rengi mutlaka daha açık olmalı. Gerçekten de açık tenli bir serena var karşımızda. E, çok önemli bir nokta kadın e, karikatürü çizerken sorun yaratmaması için burun mutlaka sevimli olmalı. Sevimli hokka gibi bir burun yapacaksınız. Salın dudak yani e, dolgun dudak yok. E, bu ürçü ve haksız bir klişe. Yüz ifadesi kesinlikle kızgın olmamalı. Aksi halde e, Çirkin ve ırkçı bir stereotip olur ki buna da katılıyorum. Kolları adaleli olmamalı. Aksi halde siyah kadınların daha teminen yani kadının oldukları izlenimi yaratılır ki bu da kabul edilebilir bir şey değil. Beden daha ince o da bir gün güvenlik tedbiri kadıke. Sonunda da soruyor okey benzemedi mi yani söylemeye Ama hiç değilse ırkçı değil. Şimdi karikatürü saat arasında... Fardesülü, föt şapkalı, böyle kara gözlüklü, e, karanlık bir adam var. Ona da PC Gestapo diye e, yazmış. Aslında PC Gestapo bizdeki e, bildiğimiz troll. Yani bilgisayar trolleri. Evet. E, öyle geçiyor e, herhalde Amerika'da. E, karikatüre bakarak şunları söylüyor bu PC Gestapo. E, şimdi çok daha iyi. Ama beyaz karikatürcilerin beyaz olmayan insanları her dair çizmekten kaçınmalarını tercih ediyoruz. Yerde de sürünen karikatürcüyü görüyoruz. Böyle işin içinde. Bu da bir karikatür dersiydi. Ee, sıkça başınıza gelir özellikle de portre çizen karikatürlerin çok e, başına gelen bir sıkıntı. Evet. Ee, yine Amerika'da biraz önce söz duydum. Kuzey Karolina'yı vuran e, Dorans kasırgası Evet. gönderi yapan bir karikatürümüz var ama farklı tabi. Adam Zignis e, The Buffalo News gazetesinde e, yayınlanmış bu karikatür. E, karikatürün başlığı İnkar sikronu. Şimdi burada e, bir klozet görüyoruz. Klozetin kapağı açık ve e, anlaşılan sikron yeni çekilmiş. E, klozetin içinde de oluşan tamamen bu e, Florence kasırgasının o siklon görüntüsü evet. e, ona gönderme yapıyor. Tam o esnada da esrarengiz bir el bir kol uzanıyor şöyle. Aslında kol o kadar esrarengiz değil, değil. çünkü kol, manşette, evet kol düğmesinde T, T var. T var değil mi? Evet. T var. Artık bir şey daha var. E, kol kalın yani ceket ve gömlek e, gördüğünüz gibi kalın. El küçük. El küçük genellikle evet. evet. evet genellikle e, karikatürcüler. E, büyük adamların ellerini küçük çizerler. E, bazen <gülüyor> ayaklarını da. Fakat bu çok yaygın bir şeydir. Plantı da öyle yapar. E, çok büyük insanların ellerini küçük çizer. İktisat oluşturur. E, bu da böyle. E, attığı kağıtlar da üzerinde e, bir tanesinin iklim bilimi yazıyor. Öbüründe de Porto Rico ölümleri yazıyor. Bunlarda hafta tartışmıştınız galiba Porto Rico ölümlerine. Evet. 3000 şeyini hayır diyor. Evet. <gülüyor> Yok, 68 mi? 68 ee, daha doğur. Evet diyor. gibi. Evet o daha doğur falan diye. Bu konuda da çok karikatür şirildi Amerika'da. Evet Amerika'dan e, Macaristan'a geçelim mi? Evet lütfen. Ee, Macaristan'da Avrupa daha doğrusu Avrupa Parlamentosunda geçen hafta yapılan oylamada biliyorsunuz Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin demokratik derliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 7. maddenin işletilmesi kararı alındı. Bu daha önce Polonya'da ya yapılmış, duyulanmıştı ee, ve bu Macaristan'ın AB'deki oy hakkı'nın e, alınması bir takım bir dizi yaptırımda beraberinde getirecek. Ee, Viktor Orbán ise e, başbakan, Macaristan başbakanı hala meydan okuyor, özellikle sınırlarını göçmenlere kapattığı için. Ee, ben e, Hırvat asıllı bir karikatürci olan Petar Pisterin değil mi doğru okuyor mu? Petar Pimeštrović çok da zormuş. Ee, bu karikatürde Viktor Orbán'ı Macaristan'da Kalenjin önünde. Beyaz Yeli'nin yeleli bir atın üzerinde böyle okları, yayımızla Kılıcı. Bir yıl önce? <gülüyor> Ve kılıcı. Diyelim evet, kılıç. evet. Kılıcı da var. Tam bir e, Macar akıncısı olarak geçmeli. Aslında biz anlar e, Avrupalılar e, bizim Macarların oklarından koru tanrın diye dua ederler. Evet. onlardan değil mi? Evet. evet, evet. Çünkü işte o Karpat Olası'na gelip yerleşen Macar çalışıcıları, ee, gerçekten de Avrupa halklarında korku uyandırmışlardı. Ee, bu karikatürde de o Macar akıncısı kılığında Viktor Obran'ı böyle korkudan titri titriyen Avrupalılar değil. Bu defa e, üçüncü dünyalı göçmenlerin önünde devasa bir şekilde görüyoruz ve girmelerini e, engelliyor. Evet kalp bak falan hepsi tamam. Hepsi tamam evet tam bir Macar e, akıncısı. akıncısı. Zamanında bin yöneşe tehşet bir e, Macar akıncısı. Son karikatür e, bizden. E, yerli ve milli bir karikatür bu. E, bu karikatürü de aynı zamanda hukukçu, avukat olan bir karikatürcü dostumuz Levent Dağşen çizdi. E, aslında sözde gerek bırakmayan bir karikatür. Eskiden buna klişe derdik. E, konunun gücelliği bakımından ise şimdi ben buna pek klişe diyemeyeceğim. Bir de e, bir e, yenilik de getirilmiş. Çünkü karikatürde böyle gür büyüklarıyla e, sarı tulumu e, bareti var kafasında yine sarı. E, klasik bir işçi. Aslında bu bir stereotip tabii. E, onu görüyoruz. Elinde yumruk yapmış, sol elini yumruk yapmış, havaya kaldırmış. Fakat genelde elinde bir e, İngiliz anahtarı tutması gerekirdi evet. karikatürde. Oh! Bir uçak e, tutuyor, uçağı sıkıyor. Uçağı yakalamış, ortasından gövdesinden e, limon gibi sıkıyor. Evet. Yorumu, yorumu size bırakıyorum artık. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün üzerinde de zaman zaman durma fırsatı bulduğumuz çok evet. endişe verici bir olay dizisi de orada var. Üçüncü limanın evet. işçilerinin evet. bastırılması, isyanının şeyini. İtirazlarının. Evet peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum iyi günler görüşmek, görüşmek üzere. üzere görüşmek üzere hoşçakalın. İzel Rosental ile Haftanın Karikatürleri.